109. Sure, El-Kâfir-i Bismillahirrahmanirrahim Resûlüm De ki Ey kafirler Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam Siz de benim tap taptığımı tapmıyorsunuz Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim Evet Siz de benim taptığımı tapıyor değilsiniz Sizin dininiz, size Benim dinim de banadır